Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet, sayıdeğer dinleyenler riyad salin Salih'in hadis kitabımızın 17. babı olan Allah'ın hükmü itaat Konu ile ilgili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 Nur suresi ayet 51'de Rabbimiz buyuruyor. Gerçek müminler aralarında hükmetmesi için Allah'a ve dolayısıyla elçisine çağrıldıkları zaman ancak işittik ve itaat ettik diye cevap verirler. İşte kurtuluşa erecek olanlar yalnızca bunlardır. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radiyallahu şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselama Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizdeki kötü niyet, duygu ve düşünceleri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. Hiç kuşku yok ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Mealindeki Bakara suresinin 284. ayeti nazil olunca, bu ayetin hükmünü yerine getirmek Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarına çok ağır geldi. İlahi hükümleri itaat konusunda son derece duyarlı ve dikkatli olan bu insanlar gönüllerinden geçi veren her şeyden dolayı hesaba çekileceklerini, ellerinde olmayan bu gibi hususlardan da sakınmaları gerektiğini zannetmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna geldiler. Ve dizlerinin üzerine çöküp ey Allah'ın elçisi. Bizler şu ana kadar namaz, cihad, oruç ve sadaka gibi gücümüzün yettiği ibadetlerle yükümlü tutulduk. Ve hepsini de gücümüz yettiğince yerine getirdik. Fakat şimdi sana kalbimizden geçen şeylerden de hesaba çekileceğimizi haber veren bu ayet nazil oldu. İşte buna güç yetiremeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Siz şimdi sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi işittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz? Hayır bilakis işittik ve itaat ettik bizi bağışla ey Rabbimiz dönüşümüz elbettir sana deyin. Sahabiler bu sözleri iyice öğrenip içlerine sindirince Yüce Allah şu ayeti gönderdi. Peygamber Rabbinden kendisine gönderilen her şeye gönülden iman etmiştir. Ona tabi olan müminler de onların hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar. Bütün peygamberlerin aynı kaynaktan geldiğini, aynı mesajı taşıdığını bilerek biz onlar arasında hiçbir ayrım gözetmeyiz derler. En çetin ve dayanılmaz imtihanlarda, en ağır şartlarda bile çağrını işittik ve tüm kalbimizle emrine boyun eğdik. Fakat yine de layık olduğun itaati sana gösteremedik. Bağışta biz Ey Rabbimiz dönüşümüz elbette sanadır dediler. Ashab bu ayetin gereğini yapıp onda emredilen teslimiyet tavrını ortaya koyunca Allah içinizdekiler açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar dilediğini cezalandır ayetini neshetti. Yani aşırı hassasiyetlerinden dolayı ashabın o ayetten anladıkları yanlış mana izal etti. Ve o ayette bildirilen sorumluluk sınırını doğru anlaşılmasını sağlayan şu ayeti indirdi. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. İnsanın kendi özgür iradesiyle bilerek ve isteyerek yaptığı iyilikler kendi lehine, bilerek ve isteyerek işlediği kötülükler de kendi aleyhinedir. Hani siz peygamberin huzurunda şöyle dua etmiştiniz ey Rabbimiz. Eğer unutur veya yanılırsak istemeden, bilmeden, işlediğimiz günahlardan dolayı bizi sorumlu tutma. Allah da evet duanız kabul ettim buyurdu. Ey Rabbimiz bizden önceki ümmetleri isyankarlıklarından dolayı yüklediğin gibi bize de ağır görev ve yükümlülükler verme. Allah yine evet dedi. Ey Rabbimiz güç yetiremeyeceğimiz sorumluluğu bize yükleme. İnsanın dayanma gücünü esasen aşmasa bile Bizim eksikliğimizden ve irademizin zayıflığından kaynaklanan sebeplerle başarmakta zorlanacağımız, altından kalkamayacağımız ağır sorumluluklarla, dehşet verici bela ve imtihanlarla yüz yüze getirme bizi Ya Rab. Günahlarımızı bağışla, bizi affet, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız, Efendimiz, gerçek dostumuz. O halde senin ayetlerini inkar eden şu inkarcı topluma karşı sen bize yardım et. Yüce Allah bu duaya da evet kabul ettim buyurdu. Böylece içinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır ayetinin. Elinizde olmadan aklınıza geliveren kötü düşüncelerinizi bağışlar bilerek ve isteyerek kurduğunuz haince niyet ve düşüncelerinizi de eğer cezayı gerektiriyorsa cezalandırır. Çünkü Allah... Hiç kimseye gücünün üstüne bir sorumluluk yüklemez şeklinde anlaşılması gerektiği ortaya çıktı. Evet saygıdeğer dinleyenler. Riyazu Salihin hadis sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.